Alo. Alo. Hayırlı Hayır. günler. Hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz. Ee, sağ olun. Ben hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi bizim e, bir site var. Çitemiz, kendi arazimizin içi terlinden çevriliyiz. Bunun dışında da hazinenin arazisi var. Yani çal bir yer, ekilmez, geçilmez, taşlık, toplarlı bir yer. Oraya küçük küçük çevirip böyle komşular çevirdiler, parça domates börektik de. E, o ne derece uygun onu öğrenecektim mı Soru anlaşılmıştır efendim. Hayli günler diyoruz. Allah emanet olun. Buyurun hocam. Hazine arazisinin yani, izinsiz kullanılması söz konusu. Hazine arazisi kime aittir? Devlet aittir. aittir. Devlet ait olduğuna göre bu maliye kontrolünde devam ediyordur. Yani devlet arazisinin muhatabı bellidir. Oradan istifade etmek isteyen kişiler muhatabına mutlaka gitmeler lazım ve izin almaları icap ediyor. Geçmişte maalesef bir yer çevrildi, onun üzerine evler yapıldı. Sonra orası lüks hale geldi, apartmanlar yapıldı, 3-5 dairesi olan insanlar var. Hı hı. Buna hakları var mı? Bunu düşünmeler lazım. Yani sizin olmayan bir araziyi çevirdiniz, oraya gece konunu yaptınız, daha sonra orası biraz değerlendi size birkaç tane daire verdiler şimdi o daireleri aldınız ayağınızı uzatarak e, efendim yaşıyorsunuz onun parasıyla hacca gittiniz yani çok fazla açmak istemiyorum hı hı. bunlar karışık şeyler bir Müslüman yiyip içeceği şeye dikkat etmesi lazım devlet arazisi ise e, o arazi herkesindir benim de hakkım var orada sizin de var benim hakkımı bana sormadan nasıl kullanıyorsun? Ya hocam boş etrafını çevirdik o çevirme hakkını sekin verdi. Böyle bir gaflet halimiz var maalesef bizim yani Müslümanlar olarak bir yerde bir boşluk gördük mü hemen orayı çevirelim yapalım edelim. Biraz ileride de burayı ben ekmiştim 3 yıl 5 yıl burası benim diye de hak iddia etmeye başlarız. Evet. Bu haller oluyor. Sahiplerine ee, var bizde. Yani denildi. sıkıntılar var. Mesela e, bir bölgede görev yaptım bir yerdeydi. Ormanı yakıyor adam. Ceza alıyor, alt ay yatıyor. Alt ay sonra çıkıyor. Ben alt ay bura için yattım. Burası benim diyor. Allah Böyle Allah. Böyle bir zihniyet. Nasıl bir hak zihniyet acaba? Yani bu anlayış maalesef yani müslümanım diyen insanlarda da görüyorsunuz. O bölgeyi işgal ediyor, oraya bir şeyler ekiyor, o ektiği şeyleri satıyor falan. Onunla hacca gidiyor, onunla çoluk çocuğuna rızık temin ediyor. E bunlar olacak işler değil. Bunlardan sakınmak lazım. Yani bu o, hazine arazisi demek ki devlete aitmiş. Hı hı. O hazine arazisinde 76 milyonun hakkı varmış. 76 milyon kişiden izin almadıkça... O araziyi kullanmak caiz olmazmış. Bunu bir kenara yazmak, ona göre uygulamak lazım. Evet. Peki hocam izin almak gerektiğinde bu hassasiyete sahip olan kişiler kimden izin alabilirler? Yani maliyeye gidecektir. O muhatabı bellidir zaten. Onlara herhalde kiraya verecektir. Cüz'i bir miktar alacak. Hı hı. Onların ekmesini sağlayacaktır. Yani hobi bahçeleri gibi düşünün. Hı hı. Mesela belediyenin öyle yerleri vardı. Evet. Hobi bahçeleri e, gidiyorsunuz kiralıyorsunuz orada bir şeyler ekiyorsunuz. Bunlar bir şarta bağlanıyor ve kullanılıyor. Maliye size oraya e, cüzi bir miktar belki para alacak. Hı hı. Anlaşma yapacak. Siz anlaşmaya göre orayı kullanacaksınız. Ve bunda bir sakınca olmaz o zaman. Evet. <gülüyor>